Barışın güneşi, gün olsun diye doğar üstümüze her sabah güneş. Son bulsun diye gece, dağılsın için zulmeti karanlığın. Işıldasın diye yüzler ve gözler, hem ısınsın diye üşümüş gönüller. Böyle değiller lakin, şimdiki puslu ve benzi soluk güneşler. Doğan tüm güneşler, ardında hüzünler bırakarak batarken her gün, Yorgun ve solgun yüzlü yetimleri karanlığa terk ederek günbegün. Be gün. Belki de düşüyordur toprağa ah edip inleyen binlerce gonca gül. Arkalarından ağıtlar yakıp feryat etmekteyken bunca bülbül. Heyhat ki gün yarasaların günü. Onlar ise hiç sevmezler ne günü ne de güneşi. Onlar karanlık kalsın isterler. Bağlar, bahçeler ve evler. Hem ötmesin derler sabahın ilk ışıklarıyla minik serçeler. İstemezler uçsunlar diye bir çiçekten diğerine selam götüren güzel kelebekler. Ama kelebekler karanlıkta da uçarlar. Kandillere ulaşmak için ve ışıkla raks etmek için. Can atarlar onlar ışığa can katıp ölümsüzlük şerbeti içmek için. Umudumuz bitmeden, biter mi acaba kardeşliğin baharına can verecek bir kardelen çiçeği? Ölmesinler diye bir daha, yazı hiç görmeden solan milyonlarca kır çiçeği. Kaybolmasın diye garip, mazlum ve yetimlerin barışa dair umut ve hayalleri, gönüllerimiz bir, emellerimiz bir ve ellerimiz de bir olduğunda o bir, Gelecektir mutlaka, Hakk'ın vaat ettiği o kutlu günlerde bir, bir. Yüreği buz, kalbi ise taş kesilmiş bu merhamet yoksunu insanlıkta aslında bir. Evet, hep biriz ve hep bir deniz. Hepimiz aynı deniz Kabarınca bir olduğumuz o deniz, kalmaz geriye Nuh ve gemisinden başka hiçbir iz. Bu iz, Adem'den beri hep aynı iz, bir aslında kıblemiz. Filistinli bacının gözlerinde Raşel Corrie'den yansıyan da aynı iz. Öyleyse nedir bu siz ve biz? Değil miyiz zaten Havva'nın çocukları hepimiz?